Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Innelhamdelilah, nehmaduhu, ve nesta'inuhu, ve nesta'inuhu, ve nesta'inuhu, ve ne'audu billahi min şurur, in nefusina, ve min seyyate a'malina. Men yehdihi allahu, felamudu lalah, ve men yudlil, felamudu lalah. Wa shhadan, Wa abduhu, wa Ya eyuhel lezina amene takullaha haqqat vatihi vela temutunne illa v entum muslimun emma ba'd Değerli Kardeşlerim 57. konu ve 121. dersi görüyoruz. Konumuz geçen hafta İslam davetinin yeryüzüne yayılması ve aleyhissalatü vesselam'ın meliklere, krallara, emirlere mektuplar göndermesi, onlarla yazışması Amr İbni As radıyallahu anh ve Halid bin Velid radıyallahu anh İslam'a girişi konusunu anlatmıştık. Bu konulardan bahsetmiştik. Şimdi bu anlattığımız şeylerden çıkartacağımız dersler neler onları söyleyeceğiz. Birincisi İslam'ın evrenselliği Şimdi yani İslam dini evrensel bir dindir. Tüm dünyayı kuşatıcı olarak tüm dünyaya bir din olarak, hak din olarak gelmiştir ve kıyamete kadar da böyle. Allah azze ve celle Sebe suresinde buyuruyor ki: "Ve mâ ersenâke illâ kâffeten lin nâsî, beşîran ve nedîrâ. Velâkin ekserühüm Muhakkak ki biz seni insanların hepsi için gönderdik. Müjdeci ve uyarıcı olarak. Lakin insanların çoğu bilmezlerdir. Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman insanların çoğu bilmezler. Çoğu iman etmezler. Çoğu akletmez. Çoğu müşriktür diye. ay Veya çoğu şirk koşarak iman ederler. Bu ifadeler gerçekten çok dikkat čeklir. İntut'u ekzara men fil ardi yudillu an sabi'lillah eğer insanların çoğuna çoğunluğa uvijacak olursan seni Allah'ın yolundan uzaklaştırır diyor. Çoğunluk her zaman için geçerli bir kaide değil. İnsanların çoğunluğu Kur'an'ın haber verdiği üzere ki bu Allah Azze ve Celle'nin kelamıdır. Batıl üzere. Allah Azze ve Celle bizleri razı olduğu hak azınlıktan eylesin. Evet. Bir başka ayet-i hepinizin bildiği Enbiya suresinde Allah Azze ve Celle وَمَا أَرُسَنَّاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالِمِ Biz seni ancak alemlere bir rahmet olarak gönderdi. Bunlar İslam'ın evrensel olduğuna dair deliller. Daha Kur'an-ı Kerim'de birçok delil var. Geçen hafta anlattığımız konulardan anlaşıldığı üzere İslam davetinin alemin yani dünyanın icra köşelerine gitmesi aleyhisselatü vesselamın krallarla emirlerle, liderlerle kabile kabile liderleriyle yazışması, onlara mektup göndermesi işte burada verilen başlığa bir örnektir. Yani İslam'ın evrenselliğine bir örnektir. Bu iş yani davet işi dünyanın birçok köşelerine birçok Fetihleri e, Beraberinde getirmişti Yani Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Hatırlayacağınız üzere Hudeybiye ile Birlikte bir sulh edinmişti Barış 10 yıl kadar savaşılmayacaktı Ama bunu tabi müşrikler bozuyorlar Bu fırsattan istifadeyle Peygamberimiz Sallallahu aleyhi ve sellem birçok yerlere Bölgelere, krallara, devletlere Sultanlara hükümdarlara yazılar gönderdi. Onları İslam'a davet edici yazılar gönderdi. Bunların akabinde de fetihler geliyor zaten. Onlara da inşallah nasip olursa sırasıyla geleceğiz. İleriki zamanlarda. Yani demek istediğim bu yazışmaların akabinde de burada müellifin işaret ettiği üzere İslam fetihleri, zaferler ve başarılar geliyor. Evet. Roma'nın aynı şekilde fethi inşallah gelecektir. Roma fethedilecektir. Ve İslam yeryüzünün doğusuna da batısına da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vaat ettiği gibi ve müjdelediği gibi müjdelediği gibi yayılacak. Aleyhisselatü Vesselam bunu <gülüyor> Mekke'de işkence altındayken, Hendek'te, Hendek kazarken bu müjdeleri veriyor. Birçok müjdeleri veriyor. Bunlar olacak. Aleyhissalatü vesselam'a bunu bildiren Allah Azze ve Celle فَلَا يُذْهِرُ عَلٰى غَيْبِهِ Allah Azze ve Celle Cin Suresinde diyor ki غَيْبِنَا kimseyi muttaleh kılmaz. Yani yani gaybla, gelecekle ilgili bilgiler baya geçmişle ilgili Allah'ın kendisinde sakladığı o bilgileri gaybi bilgiler kimseye mutalikın var illa men irtedamir rasulim ancak rasullerinden seçtiği kimseler müstefnad fe innehu yesluku min beyni yedeyhi ve min halfihi o rasulin yani peygambere razı olduğu bazı şeyleri Dilediği bazı şeyleri bildirir Ve onun da önünden ve arkasından Gözetleyiciler gönderir diyor Subhanallah İşte bunlar gaybi işlerden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Gelecekle ilgili Verdiği haberlerden bir haber Onun dışında gaybını Kimseye mutlaliye kılmaz Kimseye haber vermez Sadece Resullerinden bazılarına Veyahut da bazı Haberleri peygamberlerine dilediği kadar verir. İmam Ahmet Rahimahullah'ın müsledinde rivayet edilen bir hadiste Abdullah bin Amr'dan geliyor. Diyor ki aleyhisselatu vesselam hadis sahih ben kıyamet saatinin önünde yani kıyametin hemen öncesinde kılıçla gönderildim. Hatta insanlar sadece ve sadece Allah'a ibadet etsinler Hiçbir şey ona şirk koşulmasınlar diye. Allah'a ibadet ed etsinler, edilsin ve hiçbir şey de ona şirk koşulmasın diye kıyamet saatinin önünde kılıçla gönderildi. Benim rızkım mızrağımın gölgesinde kılındı diyor. Rızkım mızrağımın gölgesindedir. Zillet ve alçaklık ise benim emrime muhalefet eden kimseler üzerindedir. Her kim bir kavme benzerse o onlardır. Onlardandir. Men teşebbehe bi kavmin fe innehu minhum. Fehuve minhum. Kim bir kavme benzerse o onlardandır diyor. Allah Azze ve Celle gayrimüslimlere ve bidat ehli kimselere bu rafizi şialara, harici tekfircilere, cehmiyeye mutezileye ve ila ahir sair bidat ehline, fırkalarına benzemekten bizi korusun. Amin. Onlara benzen onlardan. Ne'udhu billah, bundan Allah'a sınır. O yüzden Allah Azze ve Celle'den duamız, dileğimiz, katında razı olduğu fikir, düşünce, itikad, amel neyse bunu bize nasip eylesin. Bunun için çok çok Allahu u Teala'ya münacat etmek, ondan sonra da hak olan şeyi yaşayabilmek, Anlayıp kavrayabilmek, inanabilmek için vesilelere yapışmak gerekiyor. Onlar da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam beyan ediyor. Benim ve yolu üzere bu yolda giden insanlara, kitaplarına, büyük alimlere, onların söylediği sözlere bakmak, iltizam göstermek gerekiyor. Allah bize bunu nasip etsin. <Gülüyor> Bir başka hadiste, Müslüm'de diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, Şeddade mine Eus radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor hadis. Muhakkak bana yeryüzü dürüldü diyor. Subhanallah. Yeryüzü öyle bir hale getiriliyor ki aleyhissalatü ve sellem'in önüne dürülüyor şöyle. Önüne getiriliyor. Ben diyor yeryüzünün doğusunu ve batısını gördüm diyor. Ha bu e, imkansız olan bir şey mi? Hayır vallahi. Allah Resulü aleyhissalatü ve sellama Allah Azze ve Celle Miraç'ta Cennet ve cehennemi göstermiş. Oraları görmüş. Daha yerinin sıcaklığı soğumadan birçok şeyi görüyor. 7 kat semanın üstüne çıkıyor. Yeryüzünü ne ki? Allah Hazretleri için bu çok kolay. İşte hemen onu yeryüzünü Allahu Teala dürüyor. Katlıyor, önüne getiriyor seriyor. Ben diyor yeryüzünün doğusunu da batısını da gördüm diyor. Allahu ekber. Bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a verilen bir ikram, onun da bize verdiği bir müjde. Ne diyor akabinde? muhakkak ki benim ümmetim bana o dürülen benim ümmetimin mülkü sahip olacağı yer bana dürülüp de gösterilen yere ulaşacaktır. Allahu Ekber. Bir kısmına ulaştı mı? Ulaştı. Şu andaki fitne, fesat, ihtilaf, çarpışmalar, vuruşmalar Bunlar olacak. Bu bir imtihan. Geçmişte olduğu gibi, şimdi de olacak, gelecekte de olacak. Bazen Müslümanlar galip gelecekler, herkese hükmedecekler, bazen de mağlup olacak. Bu sünnetullah. Biz bu günleri insanların arasında evirir, çeviririz. Yani galibiyet bazen Müslümanların, bazen de gayrimüslimlerin olacaktır. Hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmamak gerekiyor. Müstedte gelen bir hadiste Temim Eddari radiyallahu anh rivayet ediyor hadisi. Diyor ki ben Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı işittim şöyle buyuruyordu. Bu iş yani İslam'ın işi, İslam, İslam dini elbette gece ve gündüzün ulaştığı her yere ulaşacak. Hani kutuplarda 6 ay gece 6 ay gündüz oluyor. Oraya ulaştı mı? Evet ulaştı. Oralarda da namaz kılınıyor. Takdiren namaz kılınıyor yani diğer sair e, ülkelerdeki gibi veya kendilerine en yakın olan yerlerde güneşin batımına doğumuna göre takdir edip temazlarını kılıyorlar. Evet. Diyor ki aleyhissalatü vesselam köylü, şehirli yani bedevi hiçbir yer kalmayacak. Mutlaka Allahu Teala bu dini oraya girdirecektir. Zelil olan kimse ile alçaklığıyla zelil olacak. O, olacak. İzzetli olan kimse izzetle e, izzetli olan kimse de izzetle, şerefle izzet bulacaktır. Üstün olacaktır. Allah Azze ve Celle İslam'la izzetli kılacak ve küfürle de o zelil kimseyi yani inkar ile de zelil edecektir. Yani kim İslam'ı kabul ederse onunla izzet bulacaktır Kim de inkar ederse ondan zelil olucak. Küfründen dolayı. Onun dişine Ömer İbnil Khattab radiyallahu anh Diyor ki Nahnu Biz öyle bir topluluktuk ki Allah bizi İslam'la üstun kıldı. Şerefli kıldı. Feizib tegayna El-Izzete bi-gayrih Eğer izzeti, şerefi, üstünlüğü biz başka bir şeyde ararsak, evellan Allah Allah bizi diyor zelil kılar. Allah İslam'dan bir başka hiçbir izzetle izzetlendirmesin bizi. Her zaman İslam üzere izzetli ve şerefli olmayı nasip eder. Amin. Nebimiz Aleyhissalatu vesselam büyük fetihlerin olacağını Dünyada büyük fetihlerinin olacağını müjdeliyor. Demin söylediğimiz gibi. Roma'nın fethi gibi. Özellikle Konstantiniye'den sonra. Konstantiniyye neresi? İstanbul. yavrular İstanbul. Maşallah. Sonra da <gülüyor> ikinci fetih gelecektir. İmam Ahmet'in rivayetinde diyor ki biz Abdullah İbni Amr İbni As bu az önce söylediğim şeyin Amr İbni As'ın oğlu Abdullah hadisleri yazarmış hadisleri yazan bir sahabi çok değerli bir sahabi bir kısmını yazıyor artık diyor ki bu sahabenin rivayet ettiğine göre ona soruluyor hangi şehir ilk önce fethedilecek yani Konstantiniye İstanbul mu yoksa Roma mı Abdullah İbni Amr'da hemen bir sandığı varmış, böyle halka şeklinde. Onu istiyor. Sandığını istiyor. Oradan bir yazıklı kitap çıkartıyor. Yazılmış bir şey. Diyor ki, Abdullah biz bir ara diyor, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafındaydık. Onu hiç bırakmıyor ki sahabeler. Ağzından ne çıkacak ona bakıyorlar. Yazıyorduk diyor. Soruldu Aleyhisselatü Vesselam'a. Hangi şehir ilk önce fethedilecek? Konstantiniyye mi yoksa Rum? Yani Roma mı, İstanbul mu? Aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, Hiraklin şehri. Yani Konstantiniyye. Hani Hirakliye'ye gönderilen mektubu söyledik ya, onu anlattık ya uzun uzadı ya, Buhari'de geçiyor bu hikaye. Kısa. Diyor ki ilk önce Konstantiniyye, yani İstanbul fethedilecek. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam başka hadislerde letuftuhennel Konstantiniyye elbette Konstantiniyye yani İstanbul fete donalacaktır. Hadisin sonraki kısmı Ni'mel ceyş ve Ni'mel emir kısmı yani ne güzel komutandır ne güzel e, askerdir fetheden de, diye bahseden kısım Ahmet bin Hanbel'de geçen kısmı muhaddislerden Muhammed Nasrudun Alba'ni zayıflamıştır. Ama bu, bu kısmın zayıf olması orayı başkası fethetti anlamına gelmiyor. Yanlış anlaşılmasın. Elbette orayı fetheden yine kim? Muhammed Fatih. Ee, Araplar Muhammed diyor. Ee, Fatih Sultan Mehmet yani bizim tabirimizde. Fatih Sultan Mehmet, Rahimehullah. Allah ona rahmet etsin. O fethetti. Evet. Bu ile ilgili Mucemil Buldan diye bir kitap var. Yani memleketleri anlatan bir sözlük Arapça. Burada bu Roma'nın şu anki İtalya'nın başkenti Roma olduğu anlatılıyor. Yani aleyhissalatü vesselamın müjdelediği yer malum bildiğimiz Roma yani İtalya'nın başkenti. Evet ilk fetih. Yani Konstantiniye ile ilgili İstanbul'la ilgili kardeşlerim ilk fethi Aleyhisselatü Vesselam'ın vaat ettiği gibi gerçekleşiyor. Hatta haber verdiğinden 800 yüz yıl daha fazla zaman geçiyor. 800 yüz küsur yıl geçtikten sonra işte az önce söylediğim Fatih Sultan Mehmet Rahimehullah'ın Allah ona rahmet etsin. Amin. Onun eli üzere gerçekleşiyor. Evet. Onun eli ve askerlerinin. Şeysiyle, zaferiyle gerçekleşiyor. Elhamdülillah. Bu birinci fetihtir. Bir de ikinci fetih var. Konstantiniye'nin ikinci fetih var. O da kıyametin hemen öncesinde olacaktır. Ona da e, işaret eden birçok hadis var. Sünnene Ebu Davut'ta ve diğer hadis kitaplarında olduğu gibi. O zaman da silahsız fethedilecektir. Şu an Konstantiniye fethedilmiş durumda. Evet. Roman'in fethine gelince, Romanın fethiyle ilgili Muhammed Nasrut'in albani rahimehullah Diyor ki, buranın fethi Tekrar Raşid Halife'nin avdet etmesi, yani Halife'nin yeryüzünde Hüküm sürmesiyle olacaktır Bu da Allahu Alem, burada da kastedilen edilen Kıyamet öncesindedir Kıyametin hemen öncesinde Halife'nin eliyle olacak Roman'in fethi Vallahi bunlar müjde Yani şimdi subhanallah a.s.m. bazı şeyleri Mekke'de haber verdiği zaman müşrikler o ileri gelenler alaya diyor, he he diyor gülüyorlar. Size bunlar mı vaat ediyor? Diyor. Şu anda bize de bazı şeyler çok yani abes gibi gelebilir. Hayal gibi gelebilir. Hayır vallahi bunlar olacak. Geçmişte nasıl olduysa yani düşünün Konstantiniya'ya yani İstanbul'a sahabe geliyor ya. Eyyub el Ensari'ye radiyallahu anh. ve ondan sonra kaç tane İslam komutanı, İslam ordusu, İslam devleti orayı fethetmeye çalışıyor ama kime nasip oluyor? Fatih. Fatih Sultan Mehmet. Nasip oluyor mu oluyor? Fethediliyor mu ediliyor? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın haber verdiği üzere. Orada olacak inşallah. Evet. Demek ki İslam evrensel bir din. Bu dine güveneceğiz. Bu dinin Rabbine güveneceğiz. İşimize bakacağız. Üzerimizde vazifemiz neyse onu yap yapacağız. Hmm. Din adına bir de dünyalık yaptığımız işi, meşru olan işlerimizi güzel yapacağız. Hepsi bu kadar özetle. İkincisi değerli kardeşlerim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın gönderdiği mektuplarda bazı şeylere dikkat etmesi. Diyor ki muhatabın, karşıdaki muhatabın konumunun yani makam, mevkisinin vesaire İslam'a islindirmak ve kavmini de onun tabilerini de halkını da İslam'a islindirmak için onun konumuna saygı gösterilmez. Bu nereden alınıyor? Bu da aleyhissalatü vesselam kabilelerin liderlerine ülkelerin devlet başkanlarına, krallara, sultanlara meliklere Onları İslam'a ısındırmak için, kavmini İslam'a ısındırmak için bazı ifadeler, saygılı ifadeler kullanıyor. Tazim edici ifadeler kullanıyor. Buhari'nin İbni Abbas'tan rivayet ettiği üzere. Hıraklı'ya gönderdiği mektupta, onu uzun uzadı ya, geçen hafta anlattım. Ne diyordu? Min Muhammed İbni, Min Muhammed Abdillah wa rasuluhu ila hirqli azimur rum diyor bak dikkat edin bu mektup Allah'an kulu, qulu wa rasulü Muhammed'den rumların rumların büyüğüne rumdaki devletin büyüğüne liderine yani büyüğüne bir mektuptur diyor ala Esselamu veyahut da selamun ala menittebe'al hudâ. Selam hidayete tabi olanlara olsun diyor. Yani oradaki ifade. Nedir o? Rumların büyüğüne. ileri gelen büyüğüne. Orada bir ifade kullanıyor işte. Bununla o kralın, liderin mekanını, konumunu ne yapmış oluyor? Belirlemiş, kabul etmiş, saygı duymuş oluyor. Verilmek istenen bu. Ancak kafirlere efendim denilmesini yasaklayan hadisler var buradaki anlatılmak istenen buradaki anlatılmak istenen İslam'a davet edildiği zaman öbüründe ise böyle bir şey söz konusu olmadığında e, ulu orta bir kafire efendim denilmesini hadisler yasaklıyor. O ayrı bir konu. Allah'a <gülüyor> emanet. Evet. Şimdi bu şekilde hitap tarzına aleyhissalatü vesselamın ...söylediği bir şey de delillik ediyor... ...o da Müslüm'de gelen bir hadis... ...değerli kardeşlerim... Abdul Gays oğulları geliyor... ...şimdi... ...Aleyhisselatü Vesselam birçok yere... ...mektup gönderiyor... ...İslama davet için aynı zamanda... ...gruplar gelmeye başlıyor... ...yani grup grup kabile kabile insanlar... ...İslama giriyorlar... ...ilerde gelecek onlar... ...heyetlerin Medine'ye gelişinden... ...bahsedeceğiz inşallah... ...onlardan biri de Abdül Gays... Onların bir tane de lideri varmış o gelenler içerisinde. eşce adında. Anlatıldığına göre bu eşçe yüzünde bir yara varmış. Eşçe'ye yara demek yani başta ve yüzde yara demek. O, o şekilde lakaplanıyor. Bu eşçe denen adama aleyhissalatü vesselam diyor ki heyet halinde grubun başında geldiği zaman bir ifade kullanıyor. Diyor ki sende iki tane haslet var. İki haslet, iki özellik var. Onları Allah seviyor diyor. Bak. Adama yaklaşımına bak. onlar Allah seviyor. Nedir onlar? Birincisi yumuşaklık. ikincisi de diyor teenni. Sekinetle yavaş hareket etmek. Yani teenniyle acele etmeden hareket etmek. Bunu diyor Allah azze ve celle de sever diyor. O adamın kavmi de gelen heyet ve gittikleri yerdeki kavimleri de Müslüman oluyor. Subhanallah. Ne kadar önemli. Burada müellif bir de şuna işaret etmiş. Bu güzel ahlak diyor, Cebrail'in aleyhisselamın Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme öğrettiği bir ahlak tarzıdır diyor. Ay Ayşe validemize soruyorlar. Onun ahlakı nasıl diye? Onun ahlakı ne diyor? Kur'an'dir diyor. Allah Azze ve Celle ve azim. Muhakkak ki sen çok yüce bir ahlak üzeresin diyor. Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı böyleydi. Çünkü Cebrail öğretiyor bak. Allah Azze onu terbiye ediyor. Evet. Ahmet ibn Hanbel'de gelen sahih bir hadisle kardeşlerim. Diyor ki, Abdullah ibn Amr'dan geliyor, Cebrail bana diyor, büyükleri, büyüklere öncelik vermemi emretti diyor. Bak, büyüklere, yaşlı kimselere, büyük kimselere öncelik vermemi emretti diyor. Bir başka rivayette, Cebrail bana, büyükleri öne geçirmemi emretti, yani misfak hususunda, misfak vereceği zaman, önce büyükten başlıyor. Hatta bir seferinde bir suyu içiyor sağ e, büyüklere verecek, sol tarafında Ebu Bekir radıyallahu anh emsali kimseler var sağında da çocuk var ondan izin istiyor çocuktan o büyüklere verebilir miyim diye. Burada neyi gösteriyor? Büyüklere, yaşı büyük olan kimselere hürmeti gerektiriyor. Yani devlet başkanı da aynı şekilde devlet başkanlarına karşı da Bir şey yapılacağı zaman onun mekanı, mevkisi gözetilmesi gerekiyor. Cahil insanların yaptığı gibi sokakta sağda solda ağzını küfürle doldurup ondan sonra yani ağzına ne geliyorsa söylemek yok böyle bir şey. Sokakta sağda solda veya hutbelerde, münderlerde böyle bir şey olmaz. Bu ehli sünnet ve cemaatin adeti değildir. O menhecede uymaz uymazlar yapabiliyorsa bir insan gider yanında söyler. Yapamıyorsa ağzını kapatır, susar, oturur. Sabreder. Evet. Bunu da söyledikten sonra üçüncüsü kardeşlerim şerri siyasetin esnek olması. Ama hangi hususlarda? Şeriata zıt olmayan hususlarda. Buhari'nin Katade'den rivayetinde Diyor ki ben Enes İbni Malik radiyallahu anh'ı işittim. Şöyle diyordu. Nebi Aleyhisselatü Vesselam Rumlara bir mektup yazmak istediği zaman Aleyhisselatü Vesselam'a diyorlar ki Rumlar mühür, sadece mühürlü olan üzerine mühür basılmış e, mektubu okurlar. Başkasını okumazlar diyor. Kendisine diyorlar. Aleyhisselatü Vesselam'da hemen gümüşten bir mühür ediniyor. Yüzük. Üzerine de Muhammedur Resulullah şeklinde nakşettiriyor. O mühürle mektuplarını mühürlüyor ve öyle gönderiyor. Ha burada burada yine karşı taraf neye değer veriyorsa ona göre hareket etmez söz konusu. Evet. Bir de Doktor Amiri Sahih Nebevi Sahih Nebevi Sivret diye bir kitabı var. Bu kitap kadar değerli. Bildiğim kadarıyla oradan alıntı yapmış orada diyor ki bu adam kitabın sahibi İslami siyaset İslam'a zıt olmayan hususlarda İslam'la çelişmeyen konularda bir takım düzenlemeleri ve vesileleri vesilelerden düzenlemelerden faydalanmanın meşru olduğuna darat eder evet İslami siyasetin bu hususta esnekliği üzere delildir diyor. Tabi İslam hükümlerine aykırı olmadığı sürece. Ve aynı zamanda burada şunu aktarıyor kardeşlerim. Müsteşrik olan Bartolomo Müsteşrik ne demek? Önce onu söyle Müsteşrik günümüz tabiriyle oryantalist demek. Açılımı ise şu. Batılı müsteşrik bir takım araştırmacıların İslam beldelerine gelip orada İslam'ı kaynaklarından araştırıp İslam'ı bozmak Müslümanları bozmak ifsad etmek için yaptıkları bir çalışma bu çalışmayı yapanlara işte müsteşrik deniliyor Arapçada. oryantalist diğer bir ismi de. Bir de geçenlerde bir hocamız söyledi Hidayetullah hocamız Onu söylediğine göre bir e, şarkıyaççı da deniliyormuş yani. Yani e, şeyce doğucu, şark, şarkıyaççı diye bir isim kullanıyor. Neyse, hangisi söylenirse söylensin. İşte, işte bu e, Fransız müşteş, müsteşrik, oryantalist olan Bartholome, aleyhissalatü vesselamın mukavkis adındaki şeydeki Mısır'daki Melike Sultan'a onu geçen hafta anlattım. Gönderdiği mektubu e, Mısır'ın üst bölgesi var. Oraya da yukarı Mısır adı veriliyor. Orada Ahmim denen bir şehir varmış. Orada buluyor. Sene 1850'lerde ve bu adamın bulduğu bu o mektup yani o mukavkısa gönderilen mektup 1854 yılında da E, El Mecelletul Asiyye adlı dergide yayınlanıyor. Evet Bu adam onu buluyor. Araştırmalarının içerisinde böyle bir e, mektuba, davet mektubuna ta o zamanki gönderilen mektuba ulašmış. Bu da diyor, bu adamın haber verdiğine göre Topkapı Sarayı'nda şu anda muhafaza ediliyor. Topkapı'da muhafaza ediliyor. Her ne kadar orta kısmından bazı yerler yırtılmış, parçalanmış olsa da diyor e, okunmaya yani aleyhissalatü vesselamın yazdırmış olduğu o mektup halen okunabilecek konumda diyor. Okunmaya devam ediyor. Diyor. Allahu akbar. Ta o zamandan bu zamana kadar kadar gelmiş yani. Evet. Hatırlayacağınız üzere mukavkısa gönderilen o mektubun neticesinde mukavkıs iki tane cariye gönderiyor aleyhisselatü Hediye gönderiyor. Gelen elçileri hoş karşılıyor ama kendisi İslam'a girmiyor. Kendisi İslam'a girmiyor. O şeyden makam mevki korkusundan dolayı diyorlar. Allah en doğrusunu biliyor. İşte kimi liderlere İslam nasip oluyor kimilerine nasip olmuyor. Kimiler de elçilere kızıyor, gönderilen mektupları yırtıyor, onlar hep anlattık. Biraz meraklandıralım. Geçen hafta gelmeyip bu hafta gelen kardeşleri. Dördüncüsü değerli kardeşlerim, meliklere, sultanlara, ileri gelen kimselere şahlar şahı, bu İran'da kullanılan farisi bir ifade yani. Şahlar şahı diye İranlılara kullanılıyor. Veyahut da Melikler Meliki hükümdarlar hükümdarı şeklinde bir tabir caiz değildir. İmam Nebevi Rahmetullah aleyhden naklediyor müellif. Bu ifadeyle Melikler Meliki ifadesiyle sadece Allah Azze ve Celle sıfatlanabilir. Ona söylenir yani. Başka kimseye söylenmez diyor. Ebu Hureyre radiyallahu anh'ın rivayet ettiği Sahihayn'da yani Buhar ve Müslim'de gelen bir hadiste Diyor ki Allah Azze ve Celle'nin katında en zelil isim, en kötü isim bir kimsenin melikler meliki diye isimlenmesidir diyor. Bu yasaktır. Bu şekildeki isimlerle liderlere, padişahlara, meliklere, sultanlara isim vermek doğru değil. Bununla ilgili bu tevhide tealluk eden, yani tevhidele alakalı bir meseledir. Bu meseleyi en güzel açan Kitab-ı Tevhid'de Gavlül Mufid adlı kitapla, yani şerh ile Muhammed Salih Hüseymin'dir. Onun da tercümesi çıktı. Burada iki cilt çok değerli bir kitap. Ben onu 3 sene mi tam bilemiyorum, 3 seneden daha fazla Beyazşehir'de kendi sohbet yerimizde, mahallemizde sohbet ettik. Çok değerli bir kitap. Orada bu konuyla ilgili ayrıntı var. Oraya müracaat edin. O kitabı mutlaka almanızı, kütüphanenize kazandırmanızı tavsiye ederim. Çok değerli bir kitap. Yeni çıkmış tercümesi. Onu da bilmiş olun. Bu konuyla ilgili orada çok detaylı bir bilgi veriyor. Beşincisi değerli kardeşlerim, Sakalı kazımak mecusulere ve müşriklere benzemektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kisra'nın o Kisra İran'da bir de Yemen'de onun valisi var emrediyor e, ba, e, valisinin ismi de Bazan Yemen'de kısa uzunca o Bazan denen adam iki tane elçi gönderiyor Şu Muhammed'e de alın gelin diyor yani tabiri caizse bana daha fazla benim başımı ağrıtmasın onu alın gelin diyor. Medine'ye iki tane adam gönderiyor sübhanallah. Onlar da işte Medine'ye gelince aleyhissalatü vesselam görünce geçen hafta anlatmıştım. Şöyle onlara bakmaktan şöyle hoşlanmıyor. Sonra onlara yöneliyor diyor ki size bu halinizi Rabbiniz mi emretti diyor. Yani bıyıkları kocaman uzatmışlar onlar sakalı da kazımışlar. Daha öncesinde diyor ki sizin bu haliniz nedir yazıklar olsun size deyince onlar da bize bunu Rabbimiz yani bizim Efendimiz işte devlet başkanımız emretti demek istiyorlar öyle mi diyor benim Rabbim de diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bıyıkları kesmemi sakalı bırakmamı emretti diyor subhanallah bu ifadeler ee, sahiptir kardeşlerim daha doğrusu hasen derecesinde Muhammed Nasettin el rahimehullah bu eee kıssayı eee Hasan evet. bu ta, İbn Sa'd'ın tabakatında da var. Eee İbn Cerir'in tarihinde de anlatılıyor bu kıssa. Uzunca bir kıssa. Şimdi bu konuya delalet eden başka eee deliller verelim inşallah. Müellif aynı zamanda diyor ki bu e, sakalı kazımak sakalı kazımak, fıtratı değiştirmektir. Allah Azze ve Celle'nin yarattığını değiştirmektir. Onun için şu ayet-i kerimenin Nisa suresindeki şu ayet-i kerimenin kapsam, kapsamına girer. Ve le âmurannehum feleyugayyirun nehalgallah. Şimdi şeytan e, yemin ederek bir şeye e, söze başlıyor. Allah Azze ve Celle'ye olan lanet edince, lanahullah Laat Tahizan namin Idbadi Khan Nasibam Mafruda Mahakakisalam Kularandan Vir Nasib Ay Ran Mishbir Nasibala Jam, Vela Udul Lannaham Umara Saptrajam, onlara A Muranahum, Unara önce de Jam, Vela Umaniannam Unjum Nar Umitland Rajam, Kunna Dan al Inam, Hayandan Kulaklarani Delajekle Vela Amuranahum, onlara tekrar emredeceğim fele yugayyirunne halgallah Allah'ın yarattığını değiştireceklerdir diyor subhanallah birçok şey buna giriyor işte Allah'ın yarattığı şeyi değiştirmeye fıtratı bozmaya giriyor diyor Ebu Hureyre'den rivayet edilen bir sahih hadiste değerli kardeşlerim ıyıkları kısaltın ve sakalları uzatın bırakın ve mecusilere de muhalefet edin diyor. Evet yine Buhari'de Müslim'de gelen bir başka hadiste bu sefer müşriklere muhalefet edin. Sakalları bolca bırakın ve bıyıkları da kısaltın diyor. Aleyhissalatu vesselam. Tabii zaruretler eee zaruretler eddaruratu tubihun Mahzurat Diye bir kaide var fıkhda Zaruretler Sakıncalı olan şeyleri Meşruklar, mubahkılar Kaidesi gereği zaruri bir durum Sos konu, konusuysa Yani hastalık gibi veya Başka sebeplerden dolayı O zamanda o kimseler Mazurdur Evet Bir başka ades bununla ilgili şu hadisi delil getiriyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam erkeklerden kadınlara benzeyen kimselere lanet etsin diyor. Kadınlara benzemek. Çünkü kadınların fıtratında o yok. Dolayısıyla erkeklerin fıtratıdır. Onlara benzememek gerekiyor. Bir de benim de öteden beri söylediğim dört imamın dördü de. İmam Ebu Hanife, İmam Azam, Rahimahullah, İmam Malik, İmam Şafi, Ahmet bin Hanbel, Bunların hepsi Allah onlara rahmet etsin. Kazımanın haram olduğu görüşümdelerdir. Kazımak haramdır. Evet. Allah bu güzel ibadeti, bu bir ibadetti, bu emri yerine getirmeyi nasip etsin. Bir zamanlar ben de mahrumdum. Allah bana nasip etti. Elhamdülillah. Yani bundan mahrum olanlara Rabbimiz nasip etsin. Böylece de canımıza alsın. Benim duam bu. Bismillahirrahmanirrahim. Altıncısı ve sonuncusu, değerli kardeşlerim. El-İslamu yecib-u ma kabilehu. İslam, öncesini siler. En son anlattığımız kıssa, Amr ibn As, radiyallahu anh'ın Müslüman oluşuydu. O şeye geliyor, necaşiye geliyor. Orada aralığında bir diyalog geçiyor. Onlar falan bahsettik. Şimdi burada <gülüyor> Amr ibn As'a Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği söz bu konuya delildir. Yani alınacak ders bu. Amr İbni As geçmişinden, cahiliyedeki yaptığı işlerden endişeyle, korkarak Müslüman olmak için tövbe ederek geldiği zaman Aleyhisselatü Vesselam ona bir şey söylüyor. Bu nerede? Bu sahih Müslüm'de rivayet ediliyor. Yine rivayet eden Amr İbni As radıyallahu anh diyor ki hani Amr bin As geçmişinden yaptığı cahiliyedeki sıkıntılı işlerden korktuğu için ona diyor ki hani o ey Allah'ın Resulü bağışlanmak üzere yani günahlarım yaptığım şeyler başlanmak üzere sana beyat edeceğim bu şatla deyince Sufhanallah ona diyor ki sen diyor İslam'ın öncesini yıktığını yani sildiğini hicretin öncekisini sildiğini hicret ettiği zaman hicretin öncesindeki şeyleri de kişinin yaptığı şeyleri de siliyor bir de bir başka müjde haccın diyor öncekilerini yani insanın geçmişinde yaptığı şeyleri sildiğini bilmedin mi diyor bilmiyor musun diyor subhanallah İslam'a yeni girenler için bir müjde hicret edenler nice hicret eden kardeşlerimiz var onlar için bir müjde bunların hiçbiri nasip olmayan için hac nasip olan için bir müjde niye böyle hacın karşılığı cennet kim hac da kurallarına göre yapar orada e, tartışmaz kavga etmez cidal yapmaz refet cinsi münasebet eşiyle yapmazsa arasından doğduğu gibi diyor günahsız olarak diyor. Rabbim bizlere bunları kolaylaştırsın amin evet Kur'an-ı Kerim'de Allah azze ve celle Zümer suresinde kul esrafu ala enfusihim la taqnatu min in innallaha yaghfiru dunu ve cemi'a Ey nefislerine karşı hadd aşan kullar sakın Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin Allah günahların hepsini bağışlar diyor. Bir müjde de burada. Şimdi tefsircilerden Zeyd bin Eslem demiş ki bu müşrikler içindir. Kurtubi diyor ki bu insanların hepsi içindir rahimehullah. İbn Cerir de diyor ki Taberi rahimehullah sözlerin en doğrusu diyor. Burada iman ehlinden veya şirk ehlinden nefsi üzere hadd-aşan herkes için geçerlidir. Yani bir insan haddi aştıysa bir günah büyük veya küçük ne kadar günah işlediyse o nefsine karşı haddi aşmıştır. O kimseler ne yapmayacak? La taqnatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyecek. O 99 kişi öldüren, sonra da 100. adamı öldüren ama bir ümit ışığıyla tövbesine arayan, tövbe etmek isteyen kimse buna en güzel dedi. Hani 99 kişi öldürmüş. Ve Allah azze ve celle ona Kısa uzun. Oraya girmeyeceğim şimdi. allah Teala onu bağışlıyor biliyor musunuz? Hadisin sonunda böyle haber veriliyor. Onun için Allah'ın rahmetinden kesinlikle ümit kesilmez. Allah'ın azabından da emin olunmaz. Kişi ümit ve korku arasında olur. Yaptığı günahlara haddi aşmalara karşı bağışlanmayı ümit eder, tövbe eder yönelir ve Allah Azze Celle'nin de azabından, gazabından sakınır korkar. Rabbim Azze ve Celle daima bu hal üzere olmayı nasip etsin. Tamam. Alimler diyorlar ki mü'min ümit ve korku hususunda şöyle olmalıdır. Tıpkı bir kuş gibi bir kanadında korku bir kana kanadında ümit. Her ikisini birden çırpmalıdır. Eğer fazlaca ümit var olursa o zaman geçerliliğe sebep olur. Bir kanadını fazla çıktığı zaman öteki kanadı çırpmadığında dengeyi kaybeder ve aşağıya çarır. Herkese çok korkarsa ki bazı insanlarda böyle görüyoruz. Psikolojik bir rahatsızlık geçiriyor. Allah beni yakacak, bağışlamaz. Ondan öldüm, bittim, dalıyor gidiyor. Ümit bitiyor. Ondan o da öyle yere çakılıyor. Neuzubillah. Bunlardan Allah'a sığınıyoruz. Allah Azze ve Celle değerli kardeşlerim kendisinin razı olduğu şekilde bizden bizden hoşnut olduğu şekilde kendisine hakkıyla ibadet etmeyi nasip eylesin. Amen. Çoluğumuzu, çocuğumuzu, gençlerimizi özellikle istah eylesin. İslam üzere yaşasın, İslam üzere vefat etsin. Evet, vallahi alem ve